başlayalım söze. Başlayalım Hacivat. Nasılsın Karagöz'üm? İyiyim iyiyim. Haydi başlayalım başlayalım. Başladık ya Karagöz'üm. Onu demiyorum. Başlayalım diyorum. Yarışma diyorum. Ne yarışması anlamadım. Ne yarışması olursa olsun hadi. Aman Karagöz'üm sen de yarışma kulüp olup çıkmayasın. Bu krizde yarışmalara katılan katılana. Diyorum ki bizde bir yarışma programı mı ne yapsak? Yarışma programı mı? Böyle bir şey hiç düşünmemiştim. Mesela sofradayız yarışması yapalım. Olmaz. Taklit olur. O zaman ya varım ya yokum yarışması yapalım. E bu da taklide girer. Daha değişik bir şey bulmak lazım. O zaman dur. Göster marifetini olsun. Bu da olmaz. Çeneni kapağı. Yani sana değil de e, kalemin gelsin dile olsun. Bu da olmaz. Yabancı dünür olsa. Olmaz. E, çarkı kader. Hayır. Esmer adam. Olmaz dedim. Benim param yine benim param. Yok efendim. Teklif yok ısrar var. Yok yahu. Sıkıysa söyle. Aman kara gözüm. İşte bu benim şokum. Bu da olmaz. Yine başladın ona olmaz bu olmaz demeye hacı var. birazdan ona göre ha. Efendim diğer yarışmalara benzemesin. Bize özgü olsun. O zaman ee, köprüden atlarım dönüp el sallarım olsun. Olsun da ne yapacağız? Köprüden mi atlayacağız? Ee o zaman e, yumurtayı koyduğum sepete, sepetin dibi deline olsun. Olsun bakalım da ne yapacağız? Ee şey o zaman çektim halayın başını, yıkadım hamam taşını olsun. <gülüyor> Bu da olmaz. O zaman e, açtım elimi, serdim kilimi, kim bilir içimdekini <gülüyor> olsun. Ne yani? Düşünce mi okuyacağız? Karagöz'üm biraz mantıklı şeyler olsun. Yarışma gibi bir yarışma olsun. Ee, o zaman en iyi kim tepeler acı olsun. İlahi. Yine döndün dolaştın bana çatmadan edemedin. Heh. Sen de yok dedin olmaz dedin yine beni sinir ettin. Efendim sinirlenme. Beraber düşünelim. Mesela en güzel kim konuşur yarışması olsun. Yok bence en güzel kim dayak yer yarışması olsun. Hacı Vat da hem birinci olsun. Sen yine başladın beni tartaklamaya. Ben paçayı kaptırmadan ufak ufak kaçayım. Ben de peşine takılayım o zaman. Efendim menfaatim gereği bana müsaade. Geceniz ve gündüzünüz hayrola. Her ne kadar sürçülisan ettikse Af affola. Affola.